Bismillahirrahmanirrahim Korumuz Yusuf Aleyhisselam idi Konuyuydu Bugün inşallah bu bölümden Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'nin Zindan hayatı Ve oradan çıkıp Mısır'a sultan olması konusu inşallah Nasıl olursa. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Zindana Atıldı tabi o dönemin zindanı da yani karanlık havasız bakımsız bir yer niye atıldı oraya İnşallah onu bir kısa izleyelim tekrar inşallah neye atıldığını Züleyha istediği karşılığı görevinci Yusuf Aleyhisselam'dan ona tabi kim bağladı kızdı Yine de peşini bırakmadı. Yine uğraştı. Fakat yine istediğini bulamayınca bu sefer Yusuf Aleyhis Hazretleri'ni sırı böyle aşağılansın diye yani pişman olsun yaptığına diye kolasında görüştüler, müşav ettiler. Ve şöyle dedi Züleyha kolasına bütün kadınlarıyla Mısır'da aleyhimde konuşuyorlarmış. Ya beni bırak, ben gideyim buradan dedi. Ya da Yusuf'u al zindana dedi. Ama halka öyle bir şey var ki dedi, yani o suçluymuş gibi, o bana saldırmış gibi öyle bir iddihamla, öyle bir iddiala dedi, bunu atın zindana. Tabi ne yapacak orası? hanımın da vazgeçemedi. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'nin masum olduğunu, haklı olduğunu bildiği halde sırf hanımı kıramayarak tabi ondan üstünde e, hükümdar vardı. onu durumu anlattı. Yani elindeki bir kölenin hanımına aşağı kötü baktığını, kötülüğe kalkıştığını iftar etti Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindana atıldı şimdi Mevlam buyuruyor zindandaki hayatını Bismillah ve de ahle mev sicne Yusuf Aleyhisselam'dan sonra aynı zindana iki tane genç daha geldi tabi çok mahkumlar var bu arada bu iki gencin durumu önemli olduğu için bize merham bunları bildiriyor. Rıvayete göre İsviçre maddetleri beş sene kalmış zindanda, beş sene Tabi kolay değil, beş sene. Yalnız bütün zindan mahkumlarına bir barım olmuş ama, onlar sevilmişler ama. Onların derdi tabi dert işiyor. Onlarla ilgileniyor, yardım ediyor, sohbet ediyor. Yani zindan, ayakta bir saray olmuş. Onun zindana girmesiyle. Mahkeme tabi seviniyorlar. Şimdi bu arada Mevla'm buyuruyor, iki tane gençler zindana getiriliyor. Elle ayaklı bağlamış, ve getiriliyorlar. Bunların kim olduğunu inşallah kısa bahsetmiştim tek özetleyim inşallah, hükümdar, yani Mısır'ın tepesindeki adam. Bunun bir özel bahçesi varmış, özel. Bir de özel'e bunun ekmek yapan habaz yollar ekmeççisi varmış. Mısır'da bulunan bazı ileri gelenler, Hükümdara dermek istiyorlar. Yerine başlık istilmek istiyorlar. Bunun için de ne yapıyorlar? Bu ülke gençten yaralanmak istiyorlar. Bunlara çok da para veriyorlar. Bunlara çok vahdede bulunuyorlar. Yani eğer iş başarı olursa bunlar Hüseyin makama gelecekler. Ne yapacak bunlar? Meşrubatçı yaptığı meşrubatına zehir koyacak. Ekmekçi de ekmeğine zehri koyacak, en kuvveti zehirlere koyacaklar, hükümler ölecek. İkisi de işte para almışlar. Fakat son anda meşrubatçı yaptığı şerbetlerine zehri koyamıyor. Eli titriyor, vicdanı buna razı olmuyor. Sen bundan ne zararı gördün? Bak en üst makamdayım ben diyor, o kadar rahatım diyor vicdanı buna razı olmuyor, meşrubu hattına zehri koyamıyor. Ekmeşi o daha katı kalpliymiş, onun vicdanı daha katıymış, o verilen zehirin tamamını hükrünün ekmeğine koyuyor. Tam yemek vaktinde ağaçlı yemeğe getirilmiş, meşrubatçı yaptığı şerbetlerini getirilmiş, ekmeşi de ekmeğine getirip beklerilermiş oturuyor hükümdar. Tam artık ekmeği koparıyor. Ekmeği ağzına götürecek. Tabi şerbetçi biliyor durumu. Şerbetçi razı olmuyor, susamıyor hükümdarım. O ekmekten yeme. Neden? Onda zehir var. Bunun için ekmeçli de lafı atıyor bu sefer. Hükümdarım İç mi, şerbetli, i̇ç mi ama? Onda zehri var. İbnü içinde hükümdara teşvik ediyorlar. Hükümler tabi bakıyor ki, işte bir şey var şimdi, anlıyor tabi durumu. Atın ikisini zindana bakalım diye hemen. İkisini zindana atıyorlar. Tabi o zaman laboratuvar yok, tahli i yapısın. O zaman canlı laboratuvar işte, fare, mare, küçük kedine varsa böyle bir şey buluyorlar. Bazılarınız ekmekten veriyorlar, ekmeği yiyen hayvanlar hemen birazlara kıvırana kıvırana ölüyorlar, can çekişerek. Şerbet işi hayvanlara hiçbir şey olmuyor onlara. İşte şimdi Mevlam bize buyuruyor bu ikisinin zindana atıldığı gün. Yusuf aleyhisselam vazetleri peygamber diyor o dönemde, o zaman peygam peygamberlikenizi. Her peygamberin mucizesi o dönemin durumuna göre olur. O dönemin insanları, o kavmi insanları hangi şeyle fazla ilgileniyorlarsa o peygambere o mucize verilir. Bu göre gelmiştir. Mısır halkın da o zaman en çok merak ettiği konu rüya tabiri. Onun ilgileri evvel. Yani. Sürekli bununla meşru olurlar. Özel kahinlere vardı rüya tabir eden onlara giderlerdi. Onların şey, en önemli onu da rüya tabiriydi. Allah Teala İslam'a da bu ilmi verdi. Ama müruze olarak yani tahmini değil derimdir. Mesela işte günümüzde bize rüya gördüğümüz zaman ne yaparız? Tahmin ederiz böyle. Tahmin ederiz böyle şey. Yani bugün rüya tabiri diye bir ilim yok mudur? Efendim işte hocaya sordum, hacıya sordum. Kimi sorsan sor. İster kendini tahmin et, ister ona sor. Rüya tabir değil, kesin bilim yok. Ancak tahmindir. Yalnız Yusuf Aleyhisselam'ın ilmi o mucize idi. Ona merham vermişti. Şimdi o konuya gelecek inşallah buraya. Nasıl rüya tabir diye gelecek inşallah. Onun kitabı kesindi. Derimler. Yalnız Allah Teala bazı evliyaya da Mevlan bu ilmi verir. Her evliyaya bir bilemedim muhtemelen. Bazı evliyaya bunu verir. Mesela biraz vardı tabiinden İbnü Sina Hazretleri diye. Büyük buyurullah da kendisi ona Mevlan bu ilmi vermişti. İmam-ı Azam Hazretleri henüz daha gençliğinde daha ilim okunmuş fazla gençliğinde bir rüya görüyor. Yani konudan rüyaya girelim inşallah. İmam-ı Azam Ebu Hazretleri rüya görüyor gençlerinde. Rüyasında Medine'ye gidiyor. Peygamberimizin kabrini elinde aşıyor. Toprak eşiyor. Eliyle. Peygamberimizin kabrini ta aşıyor toprakları. Peygamberimizin mübarek kabri oluşuyor mezarına. Peygamberimizin bari bedenini görüyor. Bu zaman Peygamber'e kalkıyor Aleyhisselam Adretleri'ye. İmam Hazretleri de peygamberimizin bedenine sarılıyor, peygamberimizin bedenine sarılıp sıkıyor peygamberimizin bedenine. Onda uyanıyor. Tabi peygamberi gören kişi ondan bir haz alır muhteremler. Yani öyle sarılır, benzemez tabi. Tabi o da bir haz zevk, feyiz alıyor. Etkisine kalıyor. Günlerce hatta rüyayı, yorumu kendi yapamıyor. Yapamıyor. Ve kendi yorumuna göre, yani tahmine göre kendisinin sanki bir saygısızlık yaptım diyor kendine kendine. Peygamberimizin kalbini açtım, topukları açtım, peygamberin bedenini sardım, sıktım filan, yani Resulullah'a bir saygısızlık yaptım diye ki bunu iyi yorumlamıyor kendisi. Merak ediyor ama. İşte o dönemde İbn-i Sinan Hazretleri'ne ona sorması gerekiyor. O da bu işi en iyi bilen. Kim utanıyor sormaya ama? Bir arkadaşını gönderiyor. Gidiyor İbn-i diyor. Ama beni söyleme bunu tanıdığı için. Sanki kendi rüyayı görmüş gibi sor bakalım ne diyecek diyor. O genç gidiyor arkadaşı. Rüyayı anlatıyor. Efendim böyle bir rüya gördüm. Bu acaba nedir yorumu tabiri? Şey bakıyor gence. sen burayı göremezsin. Sen burayı göremezsin, tabi kerame sahibi. Sen burayı göremezsin, rüyayı kim görmüşse o gelsin, ona bunun tabirini söylerim. Kim görmüşse o gelsin. Çıkıyor oradan, İmam bekliyor, ne oldu arkadaş? Durum böyle böyle diyor, seni istiyor yani, gören gelsin diyor. Arta bir çağırır siz. ne olsa gidelim bakayım, de. gidiyor. Evet diyor, Numan, ismi Numan'dır, ne gelin hayrola, işte rüyayı gören benim tek rüyayı açıklayınca bakıyor evet buraya sen görürsün diyor. Efendim peki ham ben diyor bunu iyi garım yorumla mı kendi kendime? Yok çok iyi böyle diyor. Sen peygamberimizin şiratını iyi açacaksın böyle, böyle şey diyor Peygamberimizin diye getir dediğim insanlar diyor oluyor. Onu iyi edeceksin böyle diyor. Böyle diyor. İşte usta bu rüya tabiri bazı evliyada verilir. Bazana bir keramet olarak da verilir. Yine bir rüya tabiri daha vereyim. Aynı zatın tabirinden. Bir gün yine biri gidiyor bu mübarek zata i̇bn Hazretleri'ne şöyle diyor. Efendim diyor. Ben diyor ara sıra ama epey bir zamandan beri diyor. Ara sıra diyor gece rüyamda diyor zeytin yağını zeytin ağacının köküne döktüğümü görüyorum böyle diyor. Ona şey bir bakıyor. Sen diyor annenle zina edirsin diye bakıyor. Abi böyle ürkülüyor. Nasıl olur bu şekilde böylece? Bilmem diyor. Ya yani rüyan tabiri bu diyor. Sen diyor annenle zina ediyorsun. Evli misin? Değilim. Peki cariyen var mı? Tabi o dönemde var. Var. Başta kim var cariyen? Bir tane var. Ben fakirmişten araştır bakalım diyor. Se, annen kim ol, annen olmasın diyor. Eğer sen bu çocuk yine doğunca, o zamanki bazı baskın yapan kabileler, bunların köyüne basmışlar. Annesini çalıp kaçırmışlar. O zaman öyle bir şey varmış böyle. Hırsızlık varmış. İşte araba hırsız olduğu gibi. Annesini bunu kaçırmışlar. Tabii kaçırıyorlar o zaman kişiler. O bunlar başka yere götürüp köyde satıyormuşlar köle diye bu genç kadını bunlar kaçırmışlar evine alıp da bunu götürmüşler başka yerlere ismini değiştirmişler bunu köle diye satmışlar kadıncağız tabi köle değil mi öteki alıyor belki satıyor derken sata sata yine aynı kendi şeyine bu tarafa gelmiş kadın böylece gelmiş bu oğlu da mersem onu köyde almış patan almış almıştı. bilmiyor annesi onun tabi istihdam değiştik Şimdi eve gidiyor. Soruyor şimdi cariyesine. Tabii cariyesi ya, kölesi ya. Ayağa kalkıyor hemen gelince. Buna saygıya mecbur kalıyor. Ayağa kalkınca otur otur diyor. Ama gözü yaşlı, dolmuş. Otur, otur bakalım diyor. Ben diyor, seni diye araştıran bakalım diyor. Sen neyin nesisin diyor. Nereden, nasıl bu duruma geldin böyle böyle diyor. Onu soruyor. Efendim diyor işte anlası tabii. Bilmiyor evladı olduğunu. Ben diyor işte hürdüm diyor. Anne babamın tek kızıydım diyor. Evlendim diyor. İlk çocuğum olduğum, beni kaçırırlar diye saplar köle diye böyle diyor. Peki kiminle evlendin? Söylüyor babasının ismi. Kayınvaliden filan, kayınpederinin filan, komşuların filan, oğlun ismi, hani senin gibi bir oğlun işte bu şekilde böyle işte. Bir bakıyor ki annesi. Annesi gibi, hemen sarılıyor tabii, bir başı ağlamaya. Senin annen misin sen benim bilirten? Vay senin yavrum musun benimle diyor. Ağılışıyor bunlar. Şimdi bu kişiye dönüyor, o evliyullah'a gidiyor. ''Ey Allah dostu'' diyor. Dedin ''Tamam'' diyor. ''Annemmiş, anladım, öğrenim, öğrendim'' diyor. ''Merak ettiğim bir konu var'' diyor. ''Peki sen bunu nasıl bildin?'' diyor. ''Bir zeytinyağı anla'' diyor. ''Ben rüyamda zeytinyağını'' diyor. Yeterin köküne döktüm, gördüm, bu kadar.'' diyor. ''Sen bunu nereden çıkardın bu tabiri? Nasıl bulabildin bunu? Merak ettim.'' diyor şöyle bire, yavrum diyor, Zeytin zeytinyağı diyor, zeytinden olur. Zeytin, zeytin ağacından olur diyor. Bak, zeytin ağacı zeytini verir, ondan yağ çıkıyor diyor, sen abi yapıyorsun diyor yağı, yine onun köküne. Ya yani annenden doğdun, annenden meydana geldin, yine onun köküne suluyorsun sen böyle diye. böyle. Oradan bileyim diyor. Şimdi işte muhterem cemaatimiz, böyle bir rüya tabiri diye bir şey var. Bu ya keramettir, tabi günümüzde mucize kalmadı. Ama bunun dışında ben rüya gördüm, fen sordum, böyle dedi. Kesin mi? Yok, yok, yok muhtemelen. Yok böyle şey böyle. Bir tahminde ibaret böyle. Başka bir şey yok böyle şey. Peki ne yapmak gerekiyor? Peygamberimiz şöyle tavsiye ver Aleyhisselam Hazretleri'nin iyi rüya gördüğünüz zaman peygamber rüya gördüğünüz zaman Allah şükrediniz hayli olmasını dileyin peygamber e. kötü rüya gördüğünüz zaman öbür tarafa dönünüz uyandığı zaman bakacak hangi tarafa yatıyorsa öbür tarafa dönecek Allah ta'laya onun yerinden sığınacak bu kadar muhteremler şimdi gelmiş abi bu iki gencin rüyasına şimdi bakıyor bu iki genç yani bir meşrubatçı kralın kral değilim şimdi, hüküm hükam demelim de biri kralın meşrubatçı bir ekmehçisi bunlara bakıyorlar ki zinanda Yusuf diye biri var herkes bunu seviyor, sayıyor rüya tabiri yapıyor, herkese sohbetler yapıyor şimdi diyorlar ki bunlar buna şimdi kâle ehadühümah şimdi iki ilk kişiden biri soruyor gençlerine birine inni erani inni ben Erani görüyorum rüyamda, e'asir-i hamra. Hamur sıktığımı görüyorum böyle diyor. <gülüyor> Hamur, uzun suyan denir yani. Bu genç kralın şerbetçisi ne yapmış? Rüyasında kendisini yeşiye bir bahçede görmüş kendisini rüyasında. Yeşil bahçede. ağaçlık böyle güzel sulak yerlermiş, böyle güzel bir yermiş. Bu genç aslında bir üzüm kütüğünden üç salkı üzüm koparmış. Üç salkı üzüm koparmış. Bu üç üzümü, o kralın özel bir şeyi varmış, kabı varmış, onun için sıkmış onları. Öyle görüyor. وَكَالَ الْاَخَرُ Öbürü diyor ki şimdi, inni اَرَان۪ي اَحْمُ الْاكُرَيْسِي Tehkülü tayrı minhü. İnni erani ben de şerriya gördüm. Ah fevkularızı kubzen. Başım üzerine diyor, üç tane tepsi taşıyorum ben diyor. İçlerine ekmek dolu. Üç tane tepsi üst üstüne baş üsüne başım üzerine koymuşum. Bunu götürüyorum yolda. Tehkülü tayrı minhü. Fakat ben diyor, bu ekmekleri götürürken diyor, kuşlara gelip Tepemden ek yeme başlar diyor. Huriye gördüm öyle diyor. Ne bina bi Bunların tevilini, yorumunu bize bildir diyorulaşım bunlar. Bakır anlıyor İsa var selam. Bunu bize yorum bilir diyorlar. İnlanda raki emdir Biz seni diyorlar. iyi insandan görüyoruz. Yani salih iyi kişisin, dürüst kişisin. Yusuf Aleyhisselam hiç cezaevinde yani zindanda gece namaz kılarmış böyle artık zikri yaparmış hiç borçlanmamış kendisi şimdi burada mutlu uzun ayet geliyor tabi tek tek şey verirsem aylara sığmaz da öz yapayım inşallah Yusuf Aleyhisselam şöyle diyor bu şekilde hemen tabirine geçmedi Yusuf Aleyhisselam bak şimdi burada neden böyle yaptı çünkü o günü insanların insanların inancına göre rüya tabiri yapanlar kâhinler yapar rüya tabirini. Yusuf Aleyhisselam da hem rüya tabirini yapıp cevabını verse buna bir kâhin gözüyle bakacaklar. Bu da bir kâin diyecekler. Oysa Peygamber o. Bu işin ne yaptı? Önce bir mucize onlara göstermesi gerekti. Şöyle buyurdu: Size evinizden biri niyece gelirse gelsin, o niyece gelmeden önce ben size onu haber verebilirim. Siz i̇şte bugün size şu şu gelecek verebilirim, onun rengini, tadını ve onun sonucu ne olacak onu size bildiririm. Yani beni yaralamacık bedenize yarası mı olacak? Sonra bunlara muhteremler tevhid inancını, Allah'ın birliğine anlatma başladığı. Bunlara hatta şöyle dedim ben dedi Allaha inanmayan inanmayan kişilerden burada ayrıldım. onların istediğini yapmadım bu zindana geldim Babalarım dinle tabi oldum Bizler dedi Allah tam başta bir şeye şirk koşamayız Biz Allah şirk koşamayız. Allah'ın bize verdiği. Bu bir özellik dedi Baleche. Ve sonra ve nasi ekledim Allah'ın verdiği bu fıtri şey bütün insanları da kapsar buyurdu Baleche. Yani hiçbir insan aklı bir kimse Allah'a bırakıp da başka bir şeyi Allah'a u Teala'ya orta şerif koşanmaz dedi Baleche. Ve bunlara tabi çok bu konuda şey yaptı, imanla ilgili bunlara sohbet yaptı, kendisine peygamber olduğunu bildirdi bunlara. Şimdi geçiriyor tabirine. Ya sahibe-i sicini. Bakın nasıl yaklaşım yapıyor böyle. Ya sahibe-i sicini. Ey benim zindan arkadaşlarım bak. Kendisini de onlarla beraber yapıyor. Şimdi burada tabi acıyor şunlar acıyor aynı zamanda ey benim zindan arkadaşlarım emma ehadüküma sizden biriniz yani üzüm sıltını gören kişi üst salk üzüm koparıp onu sıkmıştı fezki rabbevi hamra o buradan çıkacak onun sutsuz olduğu anlaşılacak anlaşılacak Üç salkım sıktığına göre üç gün sonra buradan çıkacaksın dedi böyle. Sen suçu yok mu senin? Sen susmuşsun. Bu anlaşılacak. Üç salkım sıktığına göre üç gün sonra sen buradan çıkacaksın. Çıkacaksın. Tekrar eski göğen döneceksin. Döneceksin. Ama bu defa o kralın yanında senin kıymetin, değerin de artacak. Senin için bu daha hayırlı olacak. Ve emel aharu öbürne gelince ekmeşe gelince, fe yusle bu olarak idam edileceksin buradan, asılacak. Üç tepsi ekme taşıdıklarını göre dedi, sen de dedi üç gün daha burada kalacaksın, üç gün sonra buradan beraber çıkacaksınız. Arkadaşlar beşi başı kralın yanına gidecek, gövüne dönecek daha üst makama gelecek, ama sen dedi, feyus ve idam edileceksin. Feteh külü tayrı min re'si. Asılın yerde, uzun bir zaman kalacaksın, vahşi kuşlar gelip, senin başını kalacaklar. Et yiyecekler, baştan yani yiyecekler. Ekmek yiyen kuşlar böyle görmüştü, baştan ekmek yiyorlar böylece, onu da tabir etti bu şekilde. Şimdi tabi meşrubu açısı sevindi, çıkacak oradan, eski göğene dönecek, daha da değeri artacak, Bakalım artacak, o tabi sevindi ama ekmeş tabi korktu, üzüldü, bir paniğe kapalı şimdi, hatta yok ben bir rüya görmedim filan, rüyayatta inkar filan şimdi kendi kendine, ona şöyle buyuruyor. Bu fihi testeftiyan. Bir de bakın şimdi burada bir mesela var kaderle bağlantılı kudiel emrüllesi fihi testeftiyan. Kudye kesin hükm'e bağlandı bu dedi. Bu iş. Yani yorum istediğini bu iş, ezelle -er kesin hükm'e bağlandı, kaderi mübremden bu değişmez dedi. ''Rüya gördüm, görmezsen de de bana.'' dedi. ''Ben başka başkası yorumla kalksam da, sen de ne yaparsan yap.'' Ezere böyle takdir olmuş. Bu senin baştan yazılmış. Bu senin kaderin değişmez. Üç gün sonra buradan çıkacaksın. Seni asarak idam edecekler. Orada kalacaksın. Ve bunun üzerine şöyle buyurdu... O şerbetçiydi Yusuf Aleyhisselam Üzkürni İnde Rabbik Yusuf Aleyhisselam tabi oradan şerbetçi kurtulacak. Onu kesin biliyor. Ona şöyle dedi sen dedi kralın yanında efendinin yanında edin. beni hatırla beni hatırla ona benim durumu söyle dedi şimdi. Yani bir genç var zindanda iftira edilerek susuz yere yatan ziyanında bir genç var diye beni de orada hatırla efendinin yanında beni söyle tabi bu onun hakkında iyi olmalı şimdi muhteremler vela buyuruyor şeytanı unutturdu bunu fissicni bil asinine felebişte fissicni bil asinine aslında beş sene karar verilerek oraya atılmış Yusuf Aleyhisselam. Beş sene zaten doğumda yakışmış halbirlik o anda. Fakat ona yani insandan bir şey bekleyince beni hatırla. İnsandan bir şey bekleyince Yusuf Aleyhisselam ona ciza verildi. Şehit'e unutuldu şerbetçiye hiç hatırlayamadı. Ve bir asiniyle bir daha küsur anlamına geliyor. 3-9 arasına. Yedi daha kaldı. Sen de Yusuf Aleyhisselam olarak kaldı burada böylece. Neden muhteremler? Allah'tan başlısından yardım istediği için. Peki bir isteyemeyiz mi? Bir isterdi muhteremler. İsterdi. Yalnız şu var. Hasan tür ebrar siyadül mukarrebin var muhterem bak hasenatü'l-ebrar ebrar, ebrar tekvâ kullar sabir olanlar onların haseneleri onların güzel amelleri nedir? seyyatü'l-mukarrebin mukarreb katında onlar çirkin şeyler böyle işte. bir evlullah Mevla'yı iyi bilen bir evlullah barfet olan bir evlullah bir evlullah bile eğer kuldan bir şey isterse, o da cidayı çarplıyor bak Muhterem Efendisi, Allah'a katma Hatta burada buyuruyor müfesler Muhteremler... Üskünü Rabbik Üç kelime burada... Bunda on iki harf var... On iki harf var bunda... Tabi Kuranın her şey bir sır Kuran-ı Kerim efendim. Üzkuruni inda rabbik elizel kefrun diye var burada. 12 ay ediyor bunlar. Yusuf Aleyhisselam 12 yıl orada kalmış oluyor Beş sene önce kalmış oluyor, 7 daha ilave ediliyor. 12 sene kalmış oluyor. Peki nasıl çıkıyor oradan istobalerseniz şimdi oradan Ash-ı unutmadım muhteremler değil mi? Allah'ın görüyor, biliyor efendice. Görebim eden bile bu şekilde. Ne olacak? E bir sebep mi gerek zahiren? Onu Rabbim yaratıyor. Ne oldu? Sebep olarak hükümda kral bir rüya gördü. Şimdi bak. Rüya gördü. O rüya kurtuluşuna sebep olacak. Nasıl rüya gördü? Vekalen evet. melikü Onlar melik diyorlar. Yani. Kaldiğimler orada melik diyorlar. Melik diyor ki İnni ara. Sebeb bakaratin simani. O dönemde rüya tabir ilmi çok yaygınmış böyle. Yani insanlar ya da kalkıp rüyalı beşkurlarmış böylece. Ta ehamı var mıştı tabii bu. Böyleymişler. Belik de hükümdarda rüyasında yedi tane gayet besli, semiz, iri yine görüyor rüyasında ırmaktan çıkıyorlar ama kuru ırmaktan çıkıyorlar. Yedi tane isim inek. Yekûnne icafın. Arka arka'da yedi tane de çok zayıf deri kimin kalmış yedi inek çıkıyor. O yedi zayıf inek yedi bu semiz beşli inek yiyorlar. Yutuyorlar hatta böyle. Yutuyorlar böyle. Sehb-i sümlâdin yedi tane de yeşil, taze, başak bu da başa yedi tane kuru başak üstüngü yollar. Topluyor melik hükümdar nasıl ileri gelen rüya tabir yapanlarını topluyor bunları sarayına en ünlülerini topluyor. Bu rüya anlatıyor şöyle diyor: Ya eyül ey cemaat, ey rüya tabir yapanlar. ''Eftunif yüriyâhî'e indirriyat tabirûn'' Bazen ki rüya tabiri yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Benim rüyam da yorumunu yapın bakalım diyor. Şimdi bu melik hükümdar muhteremler o dönemin en küzülü insanıymış böylece. Şey. Çok dil bilirmiş böylece. Çok şey. ilimleri bilirmiş, o da ilimleri bilirmiş. Aşık rüya tabirini de yapmamış kendisi de. Şimdi bu hükümdar kalkıyor, rüyasından korkuyor. Niye korkuyor? Yedi tane zayıf ineğin, yedi tane ineği yemesini iyi görmüyor. Yani yedi zayıf, yedi kuvvetli üçün gelecek. Acaba diyor, benim tahtıma bir şey mi olacak diyor. Işte. Yani kendisi, yakınları yedi kişiyi öyle tahmin ediyor... Demin yedi zayıf kişi alt tabakadan acayip üstü mü gelecekler bunlar? Bir darbe mi olacak acaba diye bunu böyle kötü yorumluyor. Üzerinde çok duruyor. Bunun işte topluyor rüya tabi edenlerini topluyor. Bana mutlaka bunu yorum yapın bakalım diyor. Nedir bu? Kalu. Ne diyorlar rüya tabi yapanlar en meşhur ünlüleri? Edgası ahlam diyorlar. Bu Edgaz Ahlam diyorlar. Dedim Edgaz Ahlam. Edgaz Dix'in çoğulu oluyor. Deks bir demet anlamına geliyor. Yani çeşitli ottan toplum veya bir demet alınır. Karışık. Buradan Dix dönüyor. Ahlam da hulmün çoğulu. Hulm olmayan, gerçek olmayan yalan rüya demektir. Yani karamaşlık rüya demektir. asıl olmayan rüya demektir. Şimdi rüya tabi eden en ünlülerin toplulmuş sarayına illa bana yorum verin yapmıyorum diyor. Tabi kendi azıcık anlıyor. Şöyle mantıklı bir şey olmasını istediği için yapamıyor. Ne diyorlar? Aza edgas ahlâ diyorlar. Bu diyorlar yani karışık, asılmayan bir rüya. Bunun tabiri olmaz. Biz ben rüyanın tevilini Yorum bilemeyiz diyorlar. Bu ya olmaz diyor. Benziyor benziyor. Onlar da ariz kaldı şimdi. Şimdi o zaman o şerbetçi hatırlıyısı var Aris'e hatırlayışı. Orada Ve geliyor. Veddekere bâd ümmetin ve dekere hatırladı şerbetçi o anda. bâd ümmetin uzun bir zaman geçti aradan ama 7 sene On hatırlıyor rüya konusu ortaya girince gündem'e gelince hatta bu günderce gündem'e oturmuş bu rüya konu oturmuş o zaman bu meşhur hatırlıyor bu zamandan sonra şey diyor ene öne büyükün bir tevili ben diye bu rüyan yorumunu öylemsi gelirim diyor ama fer silun bana izin verin deme izin almadan çıkayım demek beni gönderin bana izin verin diyor zindanda Yusuf diye biri var o bunu yorumu mutlaka yapar diyor hükümdara hükümdar tabi akıllı kişi sırada insan dedi tabii işte buna soruyor peki ne biliyorsun bunun yorum yapabileceğini o örnekler veriyor ve kendi rüyasını anlatıyor ben böyle rüya görmüştüm ekmeçli böyle rüya görmüştü aynen bunlar çıktı gibi çok rüyaları tabir etti hep aynı çıktı bunlar haber diyor bu yorum yapar diyor hem bunun üzerine hükümdana izin veriyor acele git o gençlerinden gör onun rüyamı söyle yorum yap al gel bana diyor Hemen Şehfet Ali geliyor şimdi. Zaten buluyor. Şöyle diyor Yusuf'u Ey Yusuf! Ey Sıddık'u Ey Sıddık Yusuf! Sıddık yani gayet doğru dürüst. Her bakımdan doğru dürüst. Ey Sıddık Yusuf diyor Eftina fizi bekarat ilahır Rüyeyi anı anlatıyor bana. Böyle böyle bizim Melik hükümdar böyle rüya görmüş. Bu rüyanın yorum bana verir misin çabucak? Beni bekliyorlar. Kale, teziurun sebasini ne deba. Şimdi bakın rüyan tabirine bakmak isteyenler. Bir peygamber tabir tabi. Kale Siz yere ekili ekiyorsunuz. Yine bu ekine devam ediniz diyor. Sebasini ne deba. Aynı yaptığınız usulüyle göre, yönteme göre diyor, yedi sene ekiniz, ekiniz gene. hasat tüm فَذِرُ فِيسُّنْ ile لَكَلِمَاتِ اَكْوِلُونَ Yalnız diyor, hasat mevsimine gelince, has mevsimine gelince diyor, bu yedi sene her sene biştiğiniz ekinleri, yalnız yiyeceğiniz kadarını harma ediniz, bunu un yapınız, kalan kısmını diyor, başağını, sapını ayırmadan bunu saklayın böyle diyor. Sımmı daaliket sebebi dün. Ondan sonra diyor, yedi sene kıtı senesi gelecek diyor. Yedi sene diyor. E, yedi sene çok bolluk olacak diyor. Aşırı aşırı bolluk olacak yedi sene diyor. Yedi sene tarafında yiyemeyeceğiniz, tüketeceği mi Allah sana buğdaya ekim verecek böyle diyor. Bunları diyor, az kısmını yiyiniz, harman yapın diyor bunları. Kalanı başanla sapınla saklayın, depolayın bunları. Sonra yedi sene diyor, kıtlık senesi gelecek. Yani yedi sığır, semiz sağlam, bereketi işaretmiyor. Yedi sene zayıf da, kıtlığa işaretmiş. İşte diyor, kıtlık senesinde bu depolanan malı yiyeceksiniz diyor. Buna. Bunu yiyeceksiniz diyor. Ondan sonra diyor 8-40 senesen sonra diye bir sene gelecek ki diyor o sene diyor aşırı bolluk olacak. Artı diyor üzüm yiyemiyorsunuz su içersin böyle üzüm yerine sıkıp ediyorsun ya olacak diyor. Şimdi bu Şerbetçi Yusuf bunu dinliyor. Tabi uzunca anlatıyor bunun yorumunu. Hemen hükümdara geliyor. hükümdar tabi gayet şeyler heyecanla bunu bekliyor. Anlatıyor efendim yedi sene çok ama çok aşırı bolluk olacakmış bu boluta diyor ekinlerizi birer birerin bunları hepsi ayırmayan başlarka anlatı durumu anlatıyormuş bu şekilde sonra kıtık olacağını ve kay melek bir şimdi hükümdar bu şerbetçiden den buraya tabini duyunca aklından da kabul ediyor tabirin geç Geçbol'un tabire anlıyor. Diyor ki, şebeşiye git diyor, o şeyi çağır, bari, geçsin bakalım buraya diyor. gidiyor diyor, Yusuf'u diyor, o genci diyor, al buraya gel, bir dedi rüyayı böyle anlatayım, onun tabirini dinleyeyim Şimdi bakın hüküm de hemen çıkarmıyor onu. Neden çıkarmıyor? Çünkü o hükümdarın nazarında, görüşünde sabıkalı mahkum isfaletten ona göre verecek. Hem de en şirkin yani bir ırz düşmanı gibi böyle kadınlara böyle kötü gözle bakmış, hatta ev sahibi hanımına saldırmış gibi böyle bir ırz düşmanı gibi kralın nazarında böyle bir sabıkalı yani haşha bir ahlaksız bir kişi sabıkalı. Bu iş hem onu çağırmıyor. Keni görüşmüyor direkt. Görüşmüyor onunla görüşmeye kabul edemiyor şimdi ilk baştan onu git sor diyor bana şimdi şerbetçi geldiği zaman eğer yapılan yorumu pek beğenmeseydi bırakırdı oraya böylece fakat yorumu çok yerinde görüyor beni. yani tam böyle akla mantıka her açıdan ilgiler görünce bu sefer diyor ki şerbetçiye git diyor onu şar diyor buraya saraya gelsin buraya getir rüya kendisine anlatayım ağzına dinleyeyim Felma cayrüsülü <gülüyor> kalıcı Rabbik. Hemen şeybeşe geliyor, tabi sevinerek böyle geliyor. Yusuf adamı sevmiş de. Yusuf sana müjde. İşte kral, melik, hükümdar çok umrunda beğendi. Hemen seni işte kral daveti davet ediyor, saraya davet ediyor. Al sen kral bunu kurtararlar sen buradan. Hemen gel diyor. Çıkıyor mu çıkmıyor? Kalıcıyla <gülüyor> Rabbik diyor ki Şerifeci sen dön diyor de ki efendine, de ki krala diyor o elini kesen kadınlar var ya diyor elini kesen kadınlar onlara sorsun bakayım diyor onlar elini niye kestiler o anda ne oldu ben kadınlara karşı böyle bir kötülük yaptım mı bu işi araştırsın kral ben suçlu muyum, suçlu muyum değil, değil miyim diyor önce bunu araştırsın ben buradan sonra çıkayım diyor. Burada bir incelik var muhteremler. Kral Züleyha sorsun demiyor bakınız. Demiyor burada. Elini kesen kadınlar kattan ehdiye hünne Elini kesen kadınlara sorsun kral diyor. Araşırsın toplasın, iş incelirsin üzerine bu işin varsın nereden çıkarsın meseleyi. Ama Züleyha sorsun demiyor. Neden? Ne de olsa Züleyha'nın büyüdü. Çürük onun gitti. Ondan tabii şu ilini gördü. Hakkı da üzerine vardı. Onun böyle Züleyha'nın böyle sürüklenmemesi için hatta Züleyha dul kalmış. Ölmüş kolestolanda. Onu böyle rezil etmemesi için onu karıştırmıyor. Bunun üzerine Şerbetçi kral geliyor. Hanı ne oldu bu genç? Efendim diyor bir sabı kalı, ırzâla düşmanı, bir zindana mahkum olarak diyor, yalnız gelme hayat dedi hükümdara. Bunun için işte recat hükümdarım diyor, o elini kesen kadınlara diyor, bir soğusun, araşışın buydu diyor. Hemen tabi kral emir verdi, 40 tane kadın vardı onda, elini kesenler, hepsini çağırıyor kral. Tabi kral tam otoritesi haberler, kesin hüküm, dedi hemen olacak. Tabuarda Züleyha ola çarılıyor. Du mu şu anda da çaralıyor. Toplayınca kral sordu. Kâle, ma haz bu gün nedir o nefsiye? Peki antam bakalım durum ne?" Elini kesmişti Yusuf görünce ne oldu? O misi saldırdı. Züleyha'ya mı e saldırdı? Ne oldu? Kulnedil de ki ya. Haşilillah ya. Ma aliminsun. Haş Allah'ın eşleşen kadınlar kesin derler Yusuf'a biz saldırdık bütün kadınlara böylece. onun üzerine biz vardık ondan bir yararlanmak istedik her birimiz Züleyha'nın daha onun fazla vardı biz ona saldırdık ama o kesin derler kimseye yan bela bakmadı o bizden kaçtı Dediler. o zaman Azdin hanımı diyor burada ayet yani Züleyha'da da diyor ki Şimdi hassas el hak. Olmaz zireye kalkıyor efendim diyor hükümdara. Hassaslar. Hassassa demek artık gerçek tam eden çıktı. Hiç kuşkusuz artık ortaya çıktım. En ağır annevsiyi yine hulle mine sadıkeyn diyor. Hükümdarım ben onda yaralanmak istedim. Ben ona kötü göze baktım. Ben ona saldırdım hükümdarım. Açık artık şak yapıyor. O kadın suçsuzdur, o doğrudur. Bunun üzerine tabi gelleştiğinde Yusuf Aleyhisselam'a bu haber verildi. Yani şu bir adet okumaya okum muhteremler. Yusuf Aleyhisselam bakın şöyle dedi şimdi burada haber alınca ve ma nefsi herkese bağlantılı bu erkek kadın. Şöyle buyuruyor. Vema überriün nefsi. Evet. iş gerçek meden çıktı. İş onların dediği gibi. Ben kesinlikle bir yüzüne bakmadım. O kadar yani zindana razı oldum. Bakmadım. Ama buna rağmen diyor, ben diyor nefsimi tebrih etmem. Yani nefsimi temizle çıkaramam. Gelen diyor. Yani ben nefsim böyle bir şey yapmaz diyemem böyle diyor. Neden? İnnen nefse li emmaretun bis su'i böyle bakınız. İnne'n nefs bütün nefisler. Buradaki lam cins için. Bütün nefisler li emmaretun bis su'i kötü emrederler böyle diyor. Yani peygamber nefte olsun ama nefistir galiba dediler. İlla marrahime rabbi. An rabbim koruduğu rahmet olanlar müstesna bir diyor. Böyle diyor. Şimdilik Emi veriyor ve tümünü bir estahli suyulinevsi. Beli ilk başlarına demişti, şerefsiz al gel demişti. Ona göre bir sabukalı bir mahkum, zina mahkum var. Şimdi taşımdan çıkta artık olacağı, gerçek kişiliği, masum olduğu her ahlak, her şeyi meden çıkınca bu defa kral yandaki üst derecedeki adamlarını gönderiyor. Özel elbise veriyor. Yani zindan kahvetiyle buraya gelmesin diye. Özel elbiseler gönderiyor kendisine. Altlar gönderiyor kendisine böyle. Bir törenle gönderiyor. Es sahni nefsi. O öyle bir kişi mi işliyor krallığını böyle. Öyle kişiymiş ki o diyor. Onu ben yanıma özel alacağım diyor. Yani özel adam olacak benim böyle. Danışmanım olacak benim o diyor. Olacak diyor. Tabii hemen geller diye adamlara geliyorlar şehrine böyle. İçine giriyorlar. Tabi Yusuf'a herhmet ediyorlar şehrine tabi. Saygı yapıyorlar kendisine. Yusuf hem bir banyo yap versen diyorlar böyle diyorlar. ona banyo yaptı. Ona temiz çamaşırı verdiler. O güne göre en lüks en lüks çamaşırları ona verdiler. Ata bindirirler. Bu şekilde Yusuf Aleyhisselam elhamdülillah kralın yanına geliştiğinde. Felemmâ kellemehû kâle. Şimdi saraya geldi. Tabi kral tahta oturuyor. Ama herkesi de bir heyecan böyle. Tabi o dönem rüya tabiri dönemi. İşte böylece herkese heyecan şimdi böyle. Gülsür Aleyhisselam gelince dedi ki kral şimdi Yusuf. Ben gördüm rüyamı Şerbetçi'yi anlattım. O anlatmış. Gir de ben anlatayım rüyamı. Rüyam benim azan dinle. Yorumunu yap. Ben yorumu sen dinleyeyim. Yusuf Aleyhisselam gülümsedi. Hükümdarım sen rahatsız olma. Rüya anlatma bana hiç. Rüyanı bir anlatayım sana gördünün yani su yorumunu yapayım. Şimdi da şaşırdı. Nasıl olur? Gel anlatayım hükümdarım. başlı rüyayı anlatmış Hüsuf Aleyhisselam. Onun rüyasını anlatıyor böyle. Ve anlattı ki hükümdarın unuttuğu yerler kalmış. Eksik yerler kalmış böyle en ince ayrıntısına girerek rüyasını böyle, nasıl yattığını, yattığı zaman ne düşündüğünü, nasıl olduğunu, rüyanın başlangıcından sonra kadar, ayrıntısına kadar böyle anlattı. Ondan sonra yorumuna başladı. Şimdi hükümdar tabi artık teslim Hüsvü Aleyhisselam böyle. Yani tahtı üzerinde ama küçüldü. Gözün bir Hüsvü Aleyhisselam böylece. Onun büyüklüğünü gördü. Hükümdar, o anda çok dil bilirmiş. Yani o anda diyor ne kadar kullanılan diller varsa hepsini bilirmiş böyle böylece. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın bir de oyun imtana kalkışı şimdi böylece. Ola konuşurken hep başka bir dille bir şey soruyor. Hangi dille sorsa Yusuf Aleyhisselam o dile cevap ver o böylece. O dile cevap verdi. Kale ''İnnek yevme ledeynâ mekînün emîn'' dedi şimdi kral. ''İnnekel yevme'' ''Ya Yusuf sen bugün, bugün bizim yanımıza erdi böyle, emniyet için güvendesin, mekin en üst makamda seni artık bugün burada.'' En üst makamda dedi. ''Benim baş danışmanım sensin, sana sonra bir şey yapmayacağım ben artık, yetkimiz çoğunu sana bağışlıyor burada?'' anladı bu şekilde. Şimdi anlatayım tabir tabirin Yusuf aleyhisselam işte böyle bir kıtık olacağını şimdi hükümdar diyor ki peki nasıl bu işi yapalım acaba? Yedisinde bolluk olacak. Ama bollukta yaralanma gerekiyor. İsaf etmeme gerekiyor. Bu işi nasıl başarırız? Yusuf aleyhisselam dedi ki aleyhisselam, de o işi beni görevli kıl dedi belki. Ya mali işleri bana haber et. bu işi bana görevli kılışlar dedi böyle. Ben yapayım onları dedi da kabul etti. Şimdi Züleyha orada hala mı? Kadın orada da hala böylece. O kalabalık orada. Şimdi Züleyha döndü krala. Dedi ki benim kocam Aziz dedi. Senin baş yardımcındı. Şu kadar yıl sana hizmet etti. Sana sadakate bağında hizmet etti sana şu anda kocam öldü, ben dolum Ben dedi, yüzü elimdeyken dedi, ona kesin aşık oldu Yusuf'a dedi, dedi böyle. Yani çıldırası aşık oldum ona böyle dedi, Yusuf'a dedi. O kadar uğraştım, o kadar uğraştım böyle dedi, ne yapsam dedi böyle benden kaçtı, kaçtı dedi. Böylece. Şimdi dedi hükümdara, hükümdarım, seninle şu anda bir can var hükümdarım. O zaman haram diye Allah'tan korktuğu Gerçi ama değil de henüz ama. Allah'tan korktu haram diye bana yaklaşmadı zina diye. Ama şu anda ben dulum. Ne olur dedi. Siz araya girin. Aracı olunuz dedi. Beni nikahına alsın dedi. Ama isterseniz bir gece. İster bir ay. İster bir sene. Böyle, ne olur hükümdarım dedi. Senin rica ediyorum. Hüküm sana yalvarıyorum hükümdarım dedi. Beni nikahına alsın. Yusuf'a kavuşayım, istesem biraz isteseyip beni beydir. Yalvarınca, orada bulunan hep Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf ne olur bak, herkes biliyor, bu sana gayet kara sevdu, aşık sana bu, sen bunu Allah için nikahını al. Alırım dedi, tam alırım böyleydi. Ve ondan Niki aktolundu şimdi arkadaşlar. Aktolundu. Yusuf Aleyhisselam, Züleyha'ya, tamam Züleyha. Tam Niki aktolundu. Sen artık benimsin, ben seninim. Artık aile olduk. Sen şimdi eve git, git eve işe alır." De. Ben de hemen göre bugün başlıyor. Ben de akşama eve geleceğim. O zamanki mesai saatleri de güneşle göreymiş. Güneş doğdu mu işe başlanıyor ve battı iş bırakılıyormuş. O zaman mesai saatleri de. Şimdi Züleyha tabi nikâh altı olundu. Yusuf'un oldu. Yusuf'un oldu şimdi. Artık Züla'ya, Züla'ya tabi dünya'ya sığmıyor sevincinden berdi, dünya'ya sığmıyor. Oradan çık evine gidiyor ama saraya gidiyor ama ayakları yere değmiyor sevincinden, kuş gibi o kadar uçarak gidiyor evine berdi. Öyle evine gitti, Eve gitti, izmeçlere emretti, i̇şte, oda temizlendi, yatak odası temizlendi, özel yemekler yapılmış, şunlar bundan yapıldı, kendi banyo yaptı, en güzel elbiselerini kendisi giydi, yanında bir şey var akşam olmayı için ama akşam olmayı için güneş bakmıyor bir türlü Züleyha çıktı Tarasa şimdi akşam üzere hep güneşe bakıyor güneş bassa mesai bitecek böylece güneş bassa battı tabi güneş de battı eve geldi. eve geldi hemen tabuna karşıladı sofra hazırlanmış böyle her şey önde hazır otururlar yemeye yemeğe yemek yerlerken Peygamber tabi muhteremler Tabi ne konuşacaklar? önce iman gerekir Züleyha'ya. Önce iman gerekiyor tabi. Ona Allah'ın varlığı birliğinden, şükantaki denge düzenden böyle. Işte. Cevabı Rabbimizin böyle sıfatlarının, esmasının sıfatlarından Tabii işte. Tabi peygamber sohbeti. Yani Hayal edemeyiz nasıl sohbet olduğunu böyle. Tabii bu da sahibi oluyor bir anda yani. O da var şimdi. Biz de Hazretleri, öyle manevi ruhsal imanı bir sohbete girdi ki hem yavaş yavaş yiyorlar öyle sohbete girdi gece yarısından geçmiş vakit hak edebilirler tabi yemek bitti artık el yıkandı diye Yusuf semiz dönü Züleyha Züleyha bak baya geç olmuş vakit artık yatalım gidelim Züleyha sanki yeniden Dünyaya gelmiş gibi bir hal geliyor Züleyha'ya böyle. Sen yeni hayata kavuşmuş, anın doğmuş, yeni doğmuş. Kendi başka halde buldum. Şöyle kendisine, Yusuf'a, Yusuf'a baktı, şöyle dedi, Yusuf be dedi, ne oldu bana müsaade edin? Başlayayım, odama şekerleyin dedi, Allah de yanayım dedi şimdi. Yusuf'a da durumunu. Peki Züleyha ne oldu sana? Ne oldu sana Züleyha? Bak sen yıllarca benim için yandın. Hatta hapiste iken Yusuf Aleyhisselam bile hafif kırılmış Züleyhan'ın böyle. Gözü açıldı, açıldı o gece. Hani Züleyhan bana aşıktın. Ne oldu sana? Şey yaptı. Yusuf, Yusuf. Ben Allah'ımdan gafilmişim. Ben Mevlamı bilmiyormuşum. Ben cahilmişim ben. Rabbim'in tanıdığı mevlam bildiğim. Ah aşağı geldi ya böyle de o aşkı Allah'a deyip şey ben deyip dedi. Öyle feyzeyim dedi. Ama dayamadım Mevlam'a dedi. Ne olur Yusuf bana izin ver o Odama çekileyim dedi böyle. Allah Allah diye Allah yanayım akşam böyle dedi. Peki Zila'da Yusuf Aleyhisselam şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı bıraktı. odası çekildi. O zaman çekiliyor. Hemen secde kapanmaza gelmez böyle. Secde kapanıyor böyle. Başka ağlamaya Rabbim ben seni tanımadığım şeyine kadar Rabbim. Baş yok, seni kaldırıyor böyle. Allah, Allah, Allah diye böyle. böyle. Yanıyor, yanıyor böyle yanıyor böyle. yanıyor böyle. yanıyor böyle ama sabah çabuk oluyor yani. Doyamıyor, geceye doyamıyor bu sefer. Şimdi tabi sabah oldu, Yusuf Aleyhisselam'ın göre işlerine gitti. gitti işte. Onu uğurladı, işlerine gitti. İkinci günü, akşam üzeri Züleyha, Yusuf'u bekliyor. Ama şimdi sohbetini bekliyor ama şimdi. Yusuf gelse de, gene sohbet yapsa da, Yine yeni bir ağaç dalgası gelse yine Allah diye bir yansa o hallere hâllere bir girse, o fiizlere girirse o anda tabii keşif açılmış Süleyhan Bey keşif açılmış, çok sarıp haklı olmuş şimdi akşam üzeri yine güneşe bakıyor, ah güneş basa Yusuf gelse de yine bir aşkullah tadı tatsa böyle Süleyman yine geldi, yine oturdu sofraya, Yusuf bana Allah Rabbime anlat bana Yusuf bana Mevla'ndan bana Yusuf Selam tabi başladığı Mevlamız'dan bahseden böylece bir peygamber tabi sohbetli muhtememler. Hayal demeyiz tabi onu. Züleyha tabi daha oldu akşam böyle. Daha yandı, yandı, yandı yandı böylece. Bir ara hiç hiç sormaz, sormadan yani daha sonra soramadan böyle. Yani sanki böyle aşk ola yandı, yandı. Hiç sormadan kalktı. Olası gitti. Hiç sormadı bile böylece. Olası gitti, kapandı. Yine orada başkalar Allah'ı yanmaya böylece nasıl zevk kalmış, ama öyle zevk almış üçüncü günü akşam üzeri yine Zülay Yusuf'u bekliyor ama yine suhabetini bekliyor ama suhabet istiyor ruhunu istiyor artık Nefisin geçti artık açtı nefisten artık Yusuf'un yine geliyor akşam üzeri yine oturuyorlar sofraya yine manasabet yapılıyor yine bir ara Züleyha kalktı Olsun gidecek, hiç sormadan. O anda mevlam Yusuf Aleyhisselam'a istek verdi züreyye karşı mevlam, istek verdi. Neden? Bir oğlu olacak, onda o akşam. İki oğlu oldu, bir kız oldu da, bir akşam olacak şimdi. Vakti gelmişim geleceğe. Yani tam olgunlaşıp o zaman çocuk olacak geleceğe. Çok soyundan Peygamber ile ilgili soyundan O akşam Allah'ın takdirinde oğlana hamle kalacak şimdi. Züleyha yine Allah'a da yanıyor hamur Aleyhisselam. İçi, ruhu bütün kalbi, Allah' hepsi, bütün etabı çalışıyor Allah'a da yanıyor. Yine kalktı Allah diye Hüsvü'ü görmeye bile o da sen gidecek. Meğerle Hüsvü bir istek ve ona karşı böylece. Elde olmadı Hüsvü Aleyhisselam tuttu arkasına eteni çekti. Eteni çekti. Züleyha böyle fakir değil ama yine gitmek istiyor. eten tavuk çekti. Arka yırttı. Yırttı. Cevbun Aleyhisselam gülümseyerek, Yusuf bak, o senin arkadan gömleği yırtmıştı ya, şimdi sen yırtın bak, ödeşin şimdi girdi böylece. Bunun üzerine Züleyha da bir anda bir kendine geldi, kendine geldi, Yusuf ne oluyor? Tabi görmeyecek Cevbun Aleyhisselam, Yusuf ne oluyor? Züleyha, durum böyle böyle, gülümseyerek durum bu şekilde böyle böyle, Baş yatmamız lazım, bizim evlen başka bir çürük verecek. İşte bu böyle cemaatimizdir. Allah'tan gafil olanla. Allah'tan gafil olanlar, Allah'tan gafil olanlar e, ne yapıyorlara böylece nefis bataklığında bakınız, Nefis bataklığında. Mesela günümüze bir şey var değil mi? Şimdi zina efendim sebep olsun ertem böylece. Halbuki müftü bakınız. Bırakalım dinleri de. İnsanı tarihinde, insan tarihinde en yamyam kabile arasında bile zina sus sayılmış vakti böyle. Yani insanla tamamen bir suç, zina. Muhtemelen. Bir suç böylece. İnsanlar ayrılar nikahdır o Eğer nikah meclisi olmasa, nikahsız görüşme olsa insanlar hayvan hayvansallaşır. işte bunu. Hayır olur insanlarda böylece. Ne hayvanlarda? Hayvanlarda nikah yok. Ne olur iki olmayınca? Baba belli değil, amca belli değil, dayı belli değil, kardeş belli değil, teyze belli değil, torun belli değil. Ne oluyor? Her bir hayvan tek başına yaşama zorunda kalıyor hayvancağız. Bir kedi, bir kedi mesela yaşlanıyor kedi. Zavallı kedi artık karnını doyuramıyor, dişlere dökülmüyor, zayıflamış oğlu belli değil muhtemelen ayrılmış korusu yok kardeşi yok amca yok gelin yok torun yok damat yok ya, bu termine, değil mi? Bu işte nedir bu insanı ayıran hayvandan tek nedir nikah müessesesi muhtemelen. Bakın onlarda bile oyunkü günkü Mısırlılarda bile onlar Müslüm olmadığı halde onlar böyle zinaye bakınır ne sayıyorlar en kötü sus sayıyorlar böyle sabıkalı sayıyorlar bu sefer bu şekilde böyle Şimdi azıcama muhteremler inşallah bu hafta bitmediğini söylersem böyle şeyi haftaya inşallah bitmesi çalışır mıyız inşallah basar inşallah, inşallah. Şimdi haftaya da şu var muhteremler şimdi söylersem tabii bir babası var değil mi bu tarafa şimdi ağlıyor yalku balestelerim var onun gözleri kıralı ağlıyor lan böyle şey yalku balestelerim böyle şey Yusufum Yusufum diye ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor... Gözünün beyazı, karasını kaplamış böylece... Artık gözü görmüyor... Bir gün... Azza Aleyhisselam geliyor Ziyarete geliyor, Azza geliyor... Acıyor Yakup Allah izin veriyor geliyor... Yakup, ben Azrail'im... Hoş geldin Azrail, hoş bulduk... Neye geldin Azrail, canım alacaksın, ona mı geldi? Yok Yakup, senin ziyarete geldim. Peki Azza sana bir şey soracağım... Sor bakalım benim Yusuf'un canını aldım mı sen? Almadım Yakup. Almadım. Hayatta o. Almadım. Nerede acaba? Söyleyemem. O ilahi sırdır. Yalnız parmağını işaret diyor. Mısır gösteriyor. O tarafta olabilir belediye. Bu kadar söyleyebilirim diyor. Yalnız Yusuf'un hayatta onun canını almadım ben Yakup diyor. Almadım diyor. Şimdi işte muhtemelen hafta inşansı oldu işte Allah. Yusuf Aleyhisselam Babasına kavuşacak, hepisine kavuşacak inşallah. Diller Fatiha.